Geçen galiba İran'da bir uyguladı mı? O yüzden adamı yudan kestir. Yani. Onlar e, çünkü biliyorsunuz Rafızi Şiye'ler Ey İthne Aşeri'ye fırkasına mensup olan insanlar Ehli Beyt yoluyla gelmeyen hadislere inanmıyorlar. İnandıkları hadis ancak ve ancak Ehli Beyt kanalıyla gelecek ondan sonra o hadisin sahih olduğunu Beyt'ul Tahiz'in sözü olduğunu kabul edecekler. Böylece bu Rafizi şeyhler, E 12'ye fırkası ve bunların çizgisinde olan Şiiler ve o tarafıziler Sahih-i Buhari'nin belki %99'undan fazla onlara göre kesinlikle yalandır. Beyt'ul Sahih-i Müslim ve Beyt'ul diğer kitaplar, diğer hadisler. Niçin? Çünkü burada burada gelen sözler Ehli Beyt kanalından gelmediğinden dolayı kabul etmiyorlar. Niçin? Çünkü onların inançlarına göre bütün sahabiler kafirdir. Kafir olan bir kişinin sözünü nasıl alırlar? Almıyorlar işte. Tamam mı? Dolayısıyla sahih Bukhari'de veyahut da Ehli Sünnet ve Cemaat'in kitaplarında olan bazı ve semin sözleri, Ehli ehlibeytten bazıları diğer sahabilerle birleştiyseler bu hadisi alırken sahabilleri sahabillerini söylediğinden dolayı değil ehlibeytten bazıları bu hadisin rivayetinde olduğundan dolayı alıyorlar Çünkü bazen hadisi rivayet eden yani bir hadisi Hureyre rivayet ederken bunun yanında ehlibeytten de bu rivayete ne yapıyorlar ortak oluyorlar o zaman bu hadisi Hureyre'den dolayı değil ehlibeytten dolayı kabul ediyorlar Ve onların yanında Ebu Hureyre, bu rafizi Şiilerin yanında Ebu Hureyre ve Aişe dünyanın, dünya içerisinde en yalancı insanlarla kabul ediyorlar. maalesef İşte bundan dolayı bu sahih hadisleri kabul etmezken Şahin kardeşin söylediği gibi sünnete muhalefet ederek bilekten de değil, dirsekten de değil, omuzdan da değil, karicileri söylediği gibi, dirsek ile bilek arasında ortasından kesiyorlar. Sırf sünni topluma muhalif olsunlar diye. Nasıl olur da biz sünnilerle birleşiriz? Çünkü onlar diyorlar ki sünnilerin oldukları yerde asla biz olamayız. Ve bunu gırıl gırıl kanallarında adamlar haykırıyorlar. Kanallarına geçerseniz geçerseniz veyahut internete geçtiğiniz zaman bu adamların gerçekten bunu böyle bağıra bağıra sahabileri, Ayşe'yi, şunları, bunları ne yapıyorlar? Tekfir ediyorlar. Dini imanı olan bir insan nasıl olur da bunları sever Allah için? Birisi annemize babamıza küfür ederse elimizden gelse onu öldürürüz. Ebubekr Ebubekir'e lanet, Ebubekir'e lanet diyorlar. Gece gündüz sövüyorlar. Tekfir ediyorlar. Ondan sonra bazıları diyorlar ki efendim bunlar da muslümandır. Nasıl bunlarla birleşmiyoruz? Nasıl birleşeceğiz? Ali Satt ve selam'dan sonra İnsanlar içerisinde en hayırlı, en hayırlı olan kişi Ebu Bekir. Ebu Bekir tekfir eden kişiyi, kişilerle nasıl bir araya gelirsin? Mümkün değil, gelemezsin. Gelirseniz bile her an için devamlı ihtilafta olacaksınız. Sünni toplum birbiriyle ihtilafa düşüyor. Ve dikkat ediyorsanız bugün şu anda Müslümanlar, özellikle mezhep taassubunda olan Müslümanlar birbirleriyle birleşmiyorlar sünni olmalarına rağmen örneğin bir şafi bir hanefinin arkasından namaz kılmıyor bir hanefi bir şafi arkasından namaz kılmıyor sünni olmalarına rağmen peki bunlar herkes her ikisi de sahabeleri kabul ediyor peki bu, bu adamlar bunlarla nasıl bir araya geleceksiniz inançta bir araya gelemediğiniz bir insanla asla bir arada olamazsınız gelseniz bile mutlak manada zamana geldiği zaman ihtilafa düşeceksiniz ve bu ihtilaf neticesinde yine birlik beraberlik dağılıp gidecek. <gülüyor> evet.